Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hırkayı Saadet ve Hırkayı Şerif. İslam'dan önceki Arapların durumuna önce bakalım inşallah. Araplar İrem Aleyhisselam'ın saygıları vardı. Dediğimiz zaten onu sayarlardı. Yalnız oğul dininde alınmışlardı, kopmuşlardı tevhidin inancından. Bunlar beraber yine bazı uygulamalar vardı. Sünet olma. Haram hayalara saygı ve de hac. Tabi bu zaman değişmiş, aslıyı yitirmiş ve yine de hac yaparladı, gelirlerdi. Bir peygamber Hangi dönemin peygamberi ise, o dönemdeki halkın diye bir revacı varsa, ona göre peygamber gelirdi. Musal zamanda selam zamanında sihir-i bazlık vardı. tıp bilmeye i Kur'an, sohidâ kitabı olacak, kuran Kerim. Allah-u Kerim celle Allah kelamı. Bir evliya bile konuşa suama yapsa evliya bile, evliya bile şifre hikmeti konuşa evliya bile, belis konuşa evliya bile. Anlaşamaz bir güçtür böyle. Ve Allah kelamı anlaşılmaz kolay kolay böyle. Ne gerekiyor? Yani altyapı gerekiyordu icale zamanın alt yapı gerekiyordu. Ne edir edebiyata şiir yarışma sırada, şiirler. Her sene Sükul-ü Kaza, Beklede. yerinde Hacı Farno şiir yarışmaları yapılırdı böyle, orada böyle. Kim derece alırsa, bunları Kabe'nin doğru asırdığımlardı. En şiirleri İmri Kaş'tı böyle. Bir de hitabet vardı, konuşma. Husbi Saide var Hazreti vardı. Cahile zamanında o dönemde haklı bulunmuş. Dünyayı da, açık böyle. Demer üzerinde konuşma yapardı. Son peygamberle ilgili konuşma yapardı böyle. İşte bu şiir yarışmalarıyla nasıl günümüzde insanlar işte futbola şuna bulaş Düşkün insanda, o devamlı konuşuluyor. O zaman da bu şiirler konuşulurdu. Bu şiirden de bunlara böyle bir şey aldı tabii. Gelelim şimdi, ahsız Sadede gelelim. Peygamber dönemine. Peygamber döneminde de yine şairler vardı. Tabi bunların bir kısmı lehte, bir kısmı aleyhte. Ve de Hasan bir sabit vardı Allah teala, sahabe-i kendinden. 60 yıl müşrik oraya yaşamış, 60 yıl İslam başladı kendisi. En meşhur bu şairdir. en meşhuru böyle. Bu şiirlerle İslam'ı savunur, Pegamiz savundurdu. Hiçbir şey yapmakla çıkamadı şairler. Yani şu andaki konu ruhuya saadet önce inşallah. O dönemde Mekre Mikreme'de bir zat vardı. Şair vardı. Züheyr adında bir şair vardı. Züheyr adında. Çok meşhur şairmiş bu. Bu ölünce bunun iki oğlu vardı. Büceyr ve Kâb adında iki oğlu vardı. Bunun da şairdi bunlardı. Bu Büceyr içine öyle doğdu. Mekkeden kalktı. Bediye'min'e buraya geldi, Müslüman oldu. Kendi şairde. Tabi da yardım Bediye'min Müslümanlara. Diğer oğlu Züheyr'in, yani bunun abisi Ka'p. O şiirde bunlar üstündü. Çok ateşli, heyecanlı şiir söyledi. Bir anda söylerdi. Etkili sözleri vardı, çok etkili sözleri vardı. İnsanları etkilendiriyor bu şiirlerle. Ama müşrik ama insan düşmanı böyle. Bilhassa Peygamberimizin düşmanı Peygamberimizin böyle. Dinimizi hicveden şiir söylerdi, hicveden hiciv aşağılama, Allah'ı alma, kusurlama Peygamberi zor dedi böyle. Kâdiren kişi bunu yapardı böyle. Hiciv şiir şey, şiir şey söylerdi. Hatta karşı bücür müsib olunca ona çok ağır hakaretli şiir yazmıştı ona. neymiş misaf oldun deretten. Yani babanın dinde neye değiştiğini deretten onu çok hakaret etmiş kendisine. Tabi bu o dönemde nasıl bugün günümüze basın varsa yayın organları varsa iletişim organları işte şunlar bunlar varsa o zaman da bu şiirler halk buna düşkün bilhassa e, müşrik olanlar bunları hemen ezmeleyip kavmine gidiyorlar. Her tarafında yayıyorlar bunları. Bir İslam düşmanlığı, peygamber düşmanlığı yayınlaşıyordu. Peki peygamberimiz ne yapması gerekir bunun karşısında? Ne yapması gerekirdi? İslam'a kılıçtan saldırılırsa Tabii Kılıç'ta karşı görecek böyle. Fakat o dönemde şiir Kılıç'tan daha keskindi ve etkili almış o dönemde böyle. Halk İslam'da soyulduğu düşme oluştama oluyordu. E peygamber nedir? Niye peygamber dünya'ya gönderildi? Rahmet alemidir, Alemin rahmet peygamber böyle. Bir kişiyi kurtarmak için Aleyhisselam adetleri Aç kalır, sus kalır. Kızgın çöyleri aşar Peygamber'e böyle, kabile kabile dolaşır böyle. O kum fırtınasında, o sel doğasında, sıcağında, yanar atır böyle. Aç, susuz, dolaşır kabile kabile. Bir kişiyi cehennemden kurtarayım diye bir çırpınırdı böylece. Yani buna karşı tabi sabr gerekmiş şimdi. Emir Reza Hazretleri ne buyurdu? Kâb'ın kanı heder dedi böyle. Yani öldürülmesini helal olurum böyle. Duymaz. Mıdır? Buna göre hangi Müslüman'ı görse gördüğü öldürülmesi gerekiyordu şimdi bu, bu durumda. <gülüyor> Bunun üzerine kardeşi Büce'ir uşağılığın kardeşi, Müslüman'ın kardeşi hemen Elle kağıt karam aldı. Beti yazdı abesine. Abi, Babamız bir. Annemiz bir. Bak kardeşiz. Ben Müslüman oldum elhamdülillah. Gel sana Medine'ye Müslüman ol. Abi. Durum böyle böyle. Haber verdi. Bu durumda öldürürsen müşrik olarak o aleme edeceksin. Müşrik olarak edeceksin bana. Kâhbi olarak o alim edeceksin. Yeri ebedi cehennem. Buna böyle acıklı, duygulu bir kardeş üretiyle metin yazdım ona. Tab metni bu alıncaya bile bir ben değişti duruşumuza nerede? Güne değişti böyle. Hep düşündü. benle, abiyendi kendi kendine nerede? Halbuki Peygamber biliyor Mekkeden böyle. Alak yani biliyor böyle. Yani düşüren onun hak oldun hepsini yalanların inatçılık vardı böyle, inatçılık böyle aralarında vardı. Hemen içine öyle doğdu, Müslüman olmaya karar verdi. Ama verdi ama bir yine gelmeye korkuyor şimdi. Neye korkuyor? Kanıheder yaşındı böyle. Onu gören öldürür hemen. Özellikle, yolda olsun, nerede olsun bu şekilde böylece. Şimdi i̇şte gelmesi çok. Tehlikeli bir durum oldu kendisi için böyle. Ama gelmeni yapamayacak. Geceleri yürüdü, Gündüzde saklılın mağaralara. Böyle gizlen gizli Medine'ye geldi. Üstü başının gayet değişti tanımaması için. Doğru Hazreti Bekir'e gitti. Hazreti Bekir'e gitti. Allah Hazreti, Allah Çok yumuşak olduğu için rahmet olduğu için oraya gitti gizlice. Anıt durumu. Ya Ebu Bekir ben nadim oldum Rüşmü oldum Rüşmü olarak olmak istiyorum. Buraya geldim. Ben Rüşmü'lüğüne götürür müsün sen? Yanında Bekir oldu mu? Kimse dokunamacı oldu tabi öyle. Durun der. Kıda kuraması tabi kimse. Hazrı aldım onu beşte getirdi. Ya Allah bir adam geldi, geldi sana biat etmek istiyor. Tayyip olmak istiyor böyle. Peki peygamber Ama Kâb'ın dizinin dermanları kesilmiş oldu. Yani ayakta duracak hale kalmıyor böyle. Resulullah peygamber şimdi görünce tabi inanç gözüyle iman gözüyle görünce görünce dizinin dermanı kalmıyor böyle. İşte, oturdu diş yıktı böyle. Araplar tek yapmaz zamanlar oturdu diş yıktı dedi ki ya Rasulallah Kâb dedi Medine'ye hüznuna gelmek istiyor. Kendisi için cümleli. Kâb'ın züher medine gelmek istiyor. taip Müslüm olarak yani yaptığına pişman, nadim tebih ederek Müslüm olmak üzere böyle gelmek istiyor. Onu kabul eder misin ya Rasulallah? Ve tabi kardeşlerine gelsin buyursun. O zaman kendini belirtti, Kabe'nin Kâb ya Resulallah. Ama piştenimle attım ya Resulallah. Nabe'im ya Resulallah. Yanım işim ya Resulallah bu şekilde. Beni affetti ama affettiysen tamam. Tabi Peygamber Resulallah Hazretleri tutar elinden bir attı hem tuttu dedi Kurde Bakan'ı böyle kelime şahadeti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdi ve resulü <gülüyor> <gülüyor> tabi bunu Kâb dedi Resulullah dedi. Orada sahabele bunu dediler. Beşte bir hava oldu. Kâbı başlı da ağlamaya oldu. Tutamadı kendisini. Böyle. Cezbe denir Cezbe böyle. Genelde çoğunda bu oluyor böyle. Yeni Müslümanlarda oldu böyle bu. Çünkü yeni Müslüman demek şirkte, kübü bataklığında. Pişlikte böyle. Yani işi, gönlü kapkarak zulümatta böyle. Şeytan görmüş kendisini. Peygamber huzurunda müslüman olduğu anda içi işte oluyor doluyor böyle. Kendine bir anda nurda buluyor kendisini. Yani o darlıktan, sıkıntıdan, buralımdan, o krizden, kararlıklardan gibi kendi kendine, kendine nurda buluyor birden bire. Öyle aile alıyor, alıyor bire. Tabii bir başlıyor. Buna celbe deniyor buna. Bu şey alama orada. Bu medeni önce bir şiir yazmış Peygamber bu defa da medhi olarak, medhi olarak peygamberi seferinde. Önce hicim yapıyordu, şimdi Peygamber aşıklığına erişmiş daha iyi yoldayken, peygamberi Aleyhisselam Hazretleri'ne medhi olarak şiir yazmış. Dedi ki, Ya Resulallah, ben bir şiir yazdım, kaçtı yazdım, eğer izin verirsen okuyabilir miyim burada? Oku dedi. Okula başladı, bu yazdığı şiirini. Şimdi bir şiiri eğer yazan şair okursa çok farklı olmaktır. Yani, yani şiir okumak da farklı ayrı bir sanat ve şiir okumak da böyle. Bazı şair vardır, şiir okurken eline kapak kaçırken böyle. Bırakla okumadan böyle. Öldürür şiiri öldürür böyle. böyle. Kağıt kendisi zaten ateşli, hareketli, heyecanlı böyle gayet canlı bir tipti kendisi şiirken okuyunca Meşri'nin Nebevi'de bir güzel bir hal oldu. Vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok duygulandı bunlar şiirinden. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kehap okurken şiirini sırtından sırtla hırkası çıkardı. Hırka. Arapça'da bürde derler. Bürde. Onu çıkar arkasından elleriyle Kehap'ın omuzuna attığı arkasından veriyorlar. Orada gidir yani böyle. Gidir böyle. <Gülüyor> bu halkın adı Kasteyi bürde olduğu hanımın adı böyle. Bürde Kasteyi sene oldu böyle. Kırağım tabi şiirleriyle Hastayi sahabetle beraber İstanbul'a çok hizmet etti böyle. Böyle müslüman oldu ki genelde böyleleri İstanbul'dan sonra daha hızlı koşuyorlar bu terimler. Örneğin Hastama'da biriydi. Hastama adlı terim. O da peygamberi düşünme demek ki mükerreme Peygamberi öldürmeye suikastı gitti böyle. Kır kışandı. Artık karşıya karşıya kendisinden böylece. Ama tabi konuya girmeyeceğim. Rabbim nasip etti. Yolda elhamdülillah kız kardeşi vasıtasıyla Fatıma kısa adı vasıtasıyla İslam'a göre meletti. etti ben de siz olacağım olduğu anda yarısı yolda açıklamaz kandıki abide. Ona gizli ben. Böyle. Yani böyleleri dönüş yapanlar İslam'ın tadını alınca o zulmattan, içki, alkol, uyuşturucu, artifuş, kumar, her pislikler böyle. Alsızlık, pislikler böyle. Tabi bu zulmattı, her ko zulmattını bunlara. Karlı bir şeyler, karanlık böyle böyle. Darlık, sıkıntı, buralı bir yaşındaki şey hayatları bunların. İslam bulunca uşar gibi oluyor verecek. İslam'a daha çok bunlar böyle. Kâf böyle oldu muhtemelen. Böyle hızla İslam'a sahip çıktı. İslam çalışmaya başladı. Sonra bu son zamanlarında Şam'a yerleşti. Daha peygamber sonra. Şam'a yerleşti. Kırka tabi onda. onda böyle. Geceleri Üzerine bir şey bırakmazdı, iş çamaşır. Hırkayı peygamberi giyer. Onu giyir, ona sarılır. Koklar, öper onu, ağlardı. Ey hırka, ey hırka! Sen, Resulullah seni giyir sırtına. Demek ki, ona layık ki, ona verildi muhtemelen böyle. Bir peygamber, verici, vereci, anlayabilir peygamber. O layık, ona verildi böylece. Hasr-ı Muaviye 10 döneminde Şam'da bulunuyor. Hasr-ı Muaviye bu konuyu biliyor. Onu haber gönderdi. Hırkayı bana versin, yani satsın mi bana versin. Ona dedi, 10 on bin dirhem vereceğim. On bin dirhem. Dirhem, ona gümüş para, gümüş lira. Altına dina denirdi, gümüş liraya dirhem denirdi böyle on bin dirhem göreceğim. O zaman Kabe'nin durumu da iyi değil Yani yoksulluğu, zor geçimi vardı. Yani muhabbetin görüşüne göre 10 bin dirhemi duyunca uşar bunu verir bana böyle. Yalvarı verir bana. Öyle zannetti. Ama vermiyor Kabe ona ya. Ben resminin hırkasını değişmem, dünyaya değişmem ben. De Vermedi <gülüyor> fakat tabi her insan fanidir kağıt da faniydi. öldü Allah razı olsun ölünce hasr-ı bu defa varislerinden hırka istedi onlar istedi varisleri verdiler Fakat iki kata çıktı ücreti yirmi bin dirheme onu verdiler hırka hırkaya saadet deniyor buna, buna. Hırka saadet yani saadet mutluluk mutluluk putlanmış böyle. mutluluk mübarek hırka anlamına geliyor hırkaya saadet hırka fazla maviye geçti şimdi tabi o da sahabe muhteremler devremimizin kayınbiraderidir mübarek katipliği yaptı kendisi böyle bize halleri vardı kendisinin de. Hırıkon'a geçti. Tabi o da öldü. Derken Emevi halifelerine ya sultanlarına Abbasir'e geçti. Derken Mısır sultanına geç En kal, en son. Yavuz Selim Hazretleri Mısır'ı fethetti. Mısır, Yavuz Selim Hazretleri O Sina e çölünü açtı. Sina e çölü o çöl aşılmaz bir çölmüş böyle. Atlarla bilhassa böyle. O çölü aştı elhamdülillah. Hatta çöle giderken böyle atman indi böyle. Yer yürüye başladı. Tabii yandakiler de bu sefer indirmezlik kaldılar. Ama şöyle yani yürür mü güneş altında? Yanı yürüyorlar. Diler ya sultanım ne olur lütfen size binin de bize binelim. Nasıl binelim? Resulullah bak yürüyende dedele nasıl yürüyemem Resulullah ne de yürüyemem benle öyle geçti. meşhur bu trenler ya bu sefer tedence emanetler ona verildi ya kus emanetler kırk altı işini işte tabir kadar beni oteller aldı İstanbul'a getirdi önce harama kolybunu özel bir dar yaptırdı bana. benle şu bir dar yaptırdı. Oraya altı sandık içine koydu bana. O hırka eşadı koydu. Onun ziyaretine geleceğim muhtemelen şimdi. Ramazan 12'ye geldi mi? O hırka sana bunu dane kap açılırdı, kapı açılırdı. Ne bir temiz yapar böyle, temizlik böyle. Duvarlar gül yıkanırdı duvarlar böyle. Direkti cihanları temizlendirdi. Ramazan 15. günü orada toplanırlardı. Önce ulamalar, alimler, din alimler. Sonra devlet erkanı başlaları, vesirler, şunlar, bunlar bürokrasi, toplanırlardı. Sadrazam, yani başbak anlamına gelir. Sadı Azam ile Şevilsam'da onlar namazı verir Ayasofya'ya, Namaz orada kalardı, ona karlardı, onlar gelirdi, bekliyorlar palışağı bile. Alışa gelince içe girecek palışa Hazretleri, anahtar palışa da bir sandal anahtarı böyle. Anahtar altı anahtar böyle. Alışa besmele çıkar cebinden, yani gözler yaşar çoğu palışaların altın sokak sandağı aşarken koku alma başınırdı. Sıra imamları. Hafızlar ne oku, bir şey. Tabi, o gün insanları İslamın daha yaşandığı bir zaman, konu uygulandığı bir zaman toplumda, devlet idaresinde, konu uygulandığı bir zaman İslam'ın yaşandığı bir zaman öyle bir dönem tabi. Bir rüşşul olan şerifi yani rüşşulun giymiş bir dönemde, öyle bir dönemde, öyle diye alisamızdan taşımış. Çok duygulanırdı orada insanlar. Balı çıkarırdı hırkaya salon içerisinde. Yedi kat kadefa sarılmış, yedi kat kadefeye, yedi kat böyle işli kadefe, işlemeli kadefe. Ona bana birer aşardı. Bire. Aşardı. Önce palaşa bir yüzün ona sürerdi. Sonra diğer erkek annelerine sürerlerdi. Ekleye giderlerdi. Palaşa kalırdı. Sonra Valide Sultan geldi. Valide Sultan, sayı hanımlar ber. Valide Sultan, Valide Sultan, Valide Arakçı anne demektir. valid baba, Valide son derece anne, ikisi beraber Valide'nin denir. Valide'nin, tesni olarak kardeş. Arakçı anne adı bu de böyle, adı Valide Sultan. Valide Sultan Bir de merak eder, o Paşanın ona bunu Haseki derdi, Haseki Sultan derdi ona bunu adıyla. Oğulları kızını Sultan derdi yani Sultan böyle. Bir farkla oğulları ismi sonrası Sultan ismi girdi böyle. Mesela Selim Sultan. Kızlara da ismi sonrası Sultan unvanı. Mesela Ayşe Sultan derdi kızlarına böyle. Onlar da aderlerdi. Bundan sonra halka açılırdı. Hıra damı diyorlar ona. Bu kursta yeniden adı hırka-i saadet. İki hırka var peygamberimizin Türkiye'de en azından, Türkiye'de. Şimdi gelmemiş inşallah hırka-i şerif bir de, hırka-i şerif. Şerif yani şerefli. Kutsal, üstün bir anlamına geliyor. E, şerif Arapça nedir? Feil vezni. Ali'nin gibi, basır gibi fiil vezminde aslında mefulye, yani müşerref, şerelin fırka anlamına geliyor böyle. Bu hırkada Çin Ömer'in peygamber tarafından Veysel Karani'nin tarafından Veysel Karani'nin tarafından Veysel Karani'nin Aslında Üveys bin Amir'dir Üveysel'den Türkiye'de, Üveys deniyor Türkiye'mizde Veysel diye meşhur olmuş Türkiye'mizde. Hasli Hüseyin Karani çok ender bir insan tipiydi. Yardılıştan futaten ama. Yardılıştan böyle. Doğuşta evliya ahlak evliya gönlü evliya. Doğuştan. Yani bir insan büyük bir evlenin yanında kırk yıl kalsın ahlakını kolay değiştiremez gene böyle ahlak ve böyle, en üstün ahlakta, gönlü açık, kalep, külpüsü Allah'a de yanan, hem de İslam'ı duymadan dahi, Allah'ı bilen bir zat böyle kendisi. Ama, çok fakirdi böyle. Baba ölmüştü, bitim kalmıştı, karışım yok, bir anacığı vardı, anacığı vardı böyle. Anacığı da, hastalandı, Gözlerinde görmüyordu kadıncağızın ayaklarına da kötülük gelmedi ayaklarına da bu Hazri Vezirini abiyodu hissemalım çünkü bir şey yok böyle demek çobanlı deme, yapıyor demek çobanlı yapıyor ne böyle başkan demelerle böyle ne verirse abi diye böyle. ne verilirse tabi çölde demek çobanlı yapıyor maden gizli kalıyor çölde dıvanı tefekkürde tefekkürde böyle. Güneş doğuyor, batıyor, yıldızlar geliyor, ay geliyor. Doğan, ölen, hayat devamlı bir de böyle böyle. E bunlar kendi olmaz böyle. Bunun bir yardırısı var diye. Yani fıtraten doğuştan imanlı doğmuşum onun kelimesi böyle. Belki o buna peygamberimizin peygamberliği habere geldi. Yemen'den Mekke'ye gidenler bu haber aldılar peygamberlerin peygamberliğine, peygamberliğine onda ulaştı. Yani Muhammed diye alemlere biri çıkmış peygamber çıkmasaydı. İsimine aşık olan peygamber, ismine aşık olan yandı işe böyle, der aşkıyla böyle. Bu bir makam. Buna deniyor aşk-ı resul makamı. Aşk-ı resul makamı. Bu makama gelen dervişler, peygamber aşıklarıdır. Yanar, yanar, yanar mı da böyle? Kimseyi gözü görmez böyle, gözü kırpmaz böyle. Bu adası geçemezler, yer ölmemek için ama her şeyden soğur, yanlar, aşk yanar aşk ressiliyle yanar ber, o makamda kendisi tabii. Ama gidemiyor ki, medine de tek anktrede, gidemedi ne ki? Neye gidemiyor? Anlaşıyor lan ya, hasta, ayak ayak kalkamıyor, gözleri görmüyor. Ona süt getiriyor, ekme doğrusu sene böyle. Ağzına kaşık veriyor. anlaşına bakıyor. Her şeyini yapıyor bunların, Ona bakıyor. Gelemiyor. Peki Medine'ye geldi mi? Mesela karane. Peygamber'in sağlığında geldi mi? Bir rivayet var. Yani böyle bir hadislerden bir kanıtı yok ama böyle. Yalnız genelde tasavvuflarda yani Evliyullah dilinde Evliya katında Medine'ye geldiği rivayeti kabul ediliyor böyle. Medine'ye geldiği rivayeti kabul ediliyor. Allahçı izin ver zoruna git oğlum versen Peygamber evine git evdeyse görüş ediyorsa dön gel. Başka aramadım ok yayına fırlar gibi yani görmesin mermi namudan çıkar gibi fırlar gibi Yemen'den çıktı artık çöl böyle, böyle bir şey gözü görmüyor böyle Ya Resulallah diye yanıyor böyle yana yana yedinmeye geldi eve geldi Tabii hangi evde peygamberimizin esvacını onu bilmez sabahında Ya Resulallah Yarısı Allah, böyle yanıyor. Şeyin dedi ki ev yok, Kristullah. Yok mu ev yok? Ah, çektim oradan böyle bir. Biliyorum. Ah, çekti böyle, yandı, yandı, yandı böyle. Annesi çok izin verdi ama, çok izi annesi verdi böyle. yoksa aran başka biri, dön gel böyle. Ne de gitti muhteremler. Bir gece bir ev sohbetinde bu konuyu anlattığımı muhtemelenmiş. Ev Epey çok oldu ama 40 belki de. Ev sohbetinde bir cimet var ya da vardı. Bu sohbeti ben bu konu anlattım böyle. Yalnız anlatırken konuyu yani Efendimiz'i eve gelede bulamadı, önde gitti böyle. Yani basit bir olay gibi anlattım ben onu böyle. Tamam benim aklıma koyuyor böyle bu işlere. Bir tatlalıkçı o cevki mesela bunlar evvel. Mübarek, bana güzelmiş muhteremler bakın. güzelmiş bana aldı. Gece riyama geldi böyle. Kendi göstermiyorum böyle. Hayal gibi şöyle cendi, dedi ki sen de böyle hafif aldın benim o medyanın dönüşümü. O Allah beni nasıl yandı Resulullah bir Allah bilirdi böyle. Allah sahne de, o ateşimin bir zerresini versin de Yan da görene bakıyor, nasıl kolay mı dönme konu böyle? Anne berse de bana, gücenmiş bana böyle. O anda bana o ateş verildi böyle. Ona böyle bir zerresinin zerresi böyle. Egem aşkane böyle. Düyandım ama dünyada daha görene koydum bana. Koşacağım diyeceğim böyle, koşacağım böyle. Çınlacanı böyle, deliceceğim adam böyle. Ya kim hakim böyle? Ne ama şaşırmış gibi tabi suyu yavaşça aldılar o durum aldılar böylece. İnşallah bu akşam bize inşallah muhteremler. Ramşi Vahise'de onlar bize inşallah. Yani öyle bir evliliyolar ki bak muhteremler adı sohbetleri geçiyor. Bak. Ya sırfında şehit oldu. Sırfında. Suriye yani böyle. Hem onlara malum olan muhteremler efendim. Evliliyoları ölmüyorlar mıdır? Ölmez evliliyolar muhteremler. <gülüyor> Eğer Müşameddire bazı Yemen'e bakardı, yan bakardı. Şöyle buyurdu. Yemen'den Rahman'ın kokusu gelever böyle. Rahman'ın kokusu geliyor böyle. Yani Rabbim Rahman, Rahman'ın sevması demek ki Mesela Besa karani onun kokusu geliyor. Peygamber koktuğu koktuğu böylece. Şöyle sahabe, kim oraya yarışsa Allah onun sevdi. Vecbil amir var. Babasından amir yani. O ölmüş tabii O var. Aşkla yanıyor. Fakat buraya gelemiyor. Sordular. Niye buraya gelemiyor aşkta sana? Oku, ne buyurdu? Benim dediği şiriyatlarımın balonça gelemiyor. Benim şiriyatlarımın balonça gelemiyor. Benim şiriyatlarımın bağlı. Ve bu şiriyat muhteremler Anne batmak fars. Peygamber iman fars. Peygamber'e gelmek farz değil ama başlattım ben. İnceylem yapalım ben de. Aynı zamanda bir farz. Peygamber'e gelmek farz değil ama. İncelince İncelince Bırak pekime. Benim şeyden bağlı bir de böyle şey. Soru sağlar ya sonuçlar, gelecek bu? Gelecek ben nasıl gelecek böyle. Ev bak bunu görmeyecek, de zamanına gelecek burada böyle, hafifetine buraya gelecek böyle. Biz gelmez o zaman vasitir, kısra vasiteti, bir kısırı böyle. Ben de şurukamı dedi, götür asra beni saklayayım, bu ona veresin dedi böyle. Ona da benim selamı söyleyin, ona benim vasitemi söyleyin. Ümmetim için çok istifadu var, ümmetimede ben böyle. Ümmetim için çok istifar, yani ümmetim için tebessüm çok da böyle. böyle. geliyor mi diye muhteremler geldi. Yani bir peygamber haber veriyor. Sahabeler hayattayken peygamberimiz her zaman gönder mucizeleri, mucizeyi Resulü gönderdi. Her zaman böyle. Her zaman bela gönderdi. Ve baktan sonra arkadan yine daveti mucizeleri bela. Adı Şirin Müslüm'de çok uzun birkaç paragraf alacağım hadis-i şiddetine inşallah. Kenan Ömer Hazretleri. Hazretler şimdi Übeys'in Bediye Geceği'ni biliyor. 40'a emanet yapmaları şimdi. <gülüyor> Hatta Etev, Ala Übeys <gülüyor> Hazretler Yemeden gelirler mi kabileler, kafileler, haca falan gelince biz sorardı. İşinizde bir amir var mı? Böyle bir sorardı. Yok derlerdi. Hatta ete ala üveysin. Sonra sonra üveysin bulduğu gruba geldi. Sordu. İçinde i̇şte üveysin bir amır var mı? Hekale lehu Ente üveysin bir amır Evet beyle bu üveysin Allah. Onu sordu. Ente üveysin bir amır Hasim'a Üveyiz bin Amr'ı sel misin? Kale am ve benim. Kale bir muradin sömmün karenin. Murat kabilesinden karen kolundan aşık etmesin. Değil üzere misin? Soru peygamberine. Peygamber buyurmuştu. Ona soru bir şey yapardı böyle. Aynısından böyle, kelimeyken böyle Adını Üveyiz bin Amr'ı sel misin? Benim. E, Murat kabilesinin karen kolundansın. Öyle misin? Kale am. <gülüyor> sonra anlattı bana böyle bize buyurdu derganız bana bir de vasiyette ya Ömer eline gelirse ona rica et sana istifare etsin de ümmetime de fesafirliği ne olur üves bana benim için istiğfar ele bir aflamamışsın kim onu söylüyor Hazreti Ömer Hazreti Ömer bak ya. Halife Resulullah aşağıdaki şeriden son dakika olan bir şey. Dergahımızda kayınpeyder pekancısı da ise Yani böyle bir zat-ı muhterem Hazret-i Haz Bekir'in büyüklüğü açık anlamı muhteremler böyle. Yani iki kişi var dünyada gıptadır yem bela. Gıptadır Özendiğim yani. Hazret-i Bekir, Hasan'la. Neden? Peygamberimiz yanındalar, kucağımız yanındalar. <gülüyor> hayatta hep beraberler, hayatta böyle. Hep beraber, hayatta böyle. Hiçbir kopma birbirini, devam hep beraberler. Şu anda mezarda yan yana, aynı çatı altında, aynı odada, aynı odada çatı altında, üç beraberler muhteremeler. Tabii onlar ölüyor, onlar bunlar ölmüyor onlar muhteremeler. Bunlar ölmüyor onlar muhteremeler. Öhö Bazen bir konu aklıma geliyor ya, olmadan muhtemelenler. Bundan herhalde 8-10 sene önce bir mahallede düğün vardı. Yani kızın evlenmesi vardı. Ama kız saliye kız tabi Yani çalkamıyor böyle? İsa işte uygu şekilde... Gece rüyamda baktığımı düğün evinde bir nur mu mütevimler. Ev içi dışarı ben her taraf nur. Bakın. Bahçesi, ev içi her taraf nur bela. Bu kadar parlak nur bela. Rüyamda görüyorum onu öyle. Dediler ki hasülenler bu kızı ziyarete geliyor. Hakkına Allah'a şükürler. Ya yani olsak da her olu yemeye. Allah'a şükürler. Hayran kaldım böyle böyle. Yani her kız ziyarete geliyor muhterem bak. Kız evlenecek gece o gece. Yok erkek evlenecek. O gece öyle kraniği yapıyor bir şey yapıyor. Bilmiyorum aklı bilmiyor anlamı muhterem. Yani hasıbame buraya geliyor böyle. Ve hasıbame geldi muhteremler. Ortalık tıplarca böyle böyle. O arabistan giyimleri bu şekilde böylece. İşleri girdi. Tabi ben de rüyandayım ama ben de gideyim şimdi muhteremler. Hasıbame geldi. Hem onu yakından göreyim. Ben ne gideyim. Beni hiçe sokmadılar ama. Sen adi bana. Ben dışarı şey atlarım. Sokmadılar bir şeylere ben. <gülüyor> Böyle bir Ömer Bakır. Ne yapıyor? Mesela Karaniye'ye yalvarıyor. Fes <gülüyor> tavfirli. Ne oldu? Ben şimdi tebisi vayat. Allah affetsin beni. Adaletin sindirsi, adaletin sindirsi var. Beni karani farklı bir tip materyaller. Haltan kabuk yeşiyor böyle, Halka karışamıyor böyle. Suy Allah beraber iş, Allah ile böyle. Akla gözü gönlü bütün şeyleri, bütün zerreleri, detayları Allah Allah diye yalan bize akırdan, böyle bize <gülüyor> <gülüyor> pekiyemel dedi. Onun için işte istifar etti böyle. Allah'a affet etten böyle. Onun için işte duveti yaparak kendisine. <gülüyor> Hediye'de bir sabir kaldı. Hediye'de böyle. İlk olarak tabii Kabir-i Şerif var. Bab-ı Selam'dan girdi. Biliyoruz ki bilirler. Öykülü verince sağdaki en birinci kapı geldi. Bab-ı Selam adı. Yani Selam kapısı adı. Orana girerken sordu, fena karım Muhammed'in Ali sattıv Selam, hayır nerede pekân o kapıda böyle? Giri işaretti, biliyor tanıyor, ağzını kışıp böyle, karşıdan da kapıdan böyle bay, mesela var o da şeye kadar, kadın baktı düştü bayılımız böyle. Allah ne kular var ya bakmak? Ne kular var adamlere şebele? Üçtü bayıldı böyle. Benim birkaç zaman kaldı. Ama hep göz yaşıyor böyle. Ravza'ya geliyor, Resulullah Mirat'ta durdu. Resulullah namaz kıldı burada. Uğut'a, Resulullah'ın savaşta gitti. Her taş toprağında Medine'nin Resulullah'ın bir hatırası var. Hatırsı var böyle. Yandı, yandı, yandı o şekilde Artık benim duramayacağım ben dedi böyle. Bana başlayacağım edeceğim dedi böyle. Ve Ömer hasım dedi. İkisine ele türüydü. Ne etmek istiyorsun? Kale el küfe. Küfe. Burak'ta. İmam azamıyla yaşadığı yerin hatta. Ne etti. Küfe. Olup işlerim bile buyurdu. Kale ela ektubu leke ile ha. Dedi ki ya Ömer'cisi hasım önerdi. Bunlarınide valisine, Bitti bir tıbbi olayım da sayadınca olsun orada böyle. Yani maaşlarına bağlısın, sen ilgilensin. Kale, ekünü fi gaberin nasıl? Ehab bileği. ve versem vermende. O adaki ofukarlar ne şey yaşıyorsa onları ama beni daha sevgiliyim de böyle. Kimse onu tanımazsın. O adı en garipini nasıl yaşıyorsa garip fakir yaşıyorum da dedi böyle buradalar. De de. Küfe gitti. <gülüyor> amil kabili. Ertesi yıl bir yıl sonra hac rejirin bin eşraf Küfür eşrafından yine gelen bir kişi hac'e gelmiş o sene. Ertesi yıl bende. Şimdi avuka Ömer'e Ömer'e bunlara böyle. seseliyor an üveysin. Hasımla karşılaştılar. Hasıma tabi yavu neredesin? Küfere geleyim ya Ömer. Küfe deyince niye sordu? İvenci nasıl sordu? İvenci işte. gördü mü? onu gördün mü berbela? Onu gördü mü Küfede? Onu hasap bir on derine. Şaka ale direktü ressel beyti kayne metayı. Böyle gerekli olanları bıraktığım yer dedi ressel beyti. Bir kulemesi vardı ama ressel beyti. Yıkık dökük. İlkü dökü bir kulübe de Kalimettay İşte ufakta bir iki eşyası var İbrim İbrübele Yani bir hasr-ı yok böyle İlkü dökü bir, bir kulübe de Herşeyi gördüm Bu kişi de küpüdeyken Hasr-ı Vesir'i küçük görmüş Anakta'nın böyle Yani bir gervan görüyor orada Onu küçük görmüş Onunla alay alayınmış onu Onunla böyle Hasemler bunu duyun işin doğru küfürler. Peygamber'in sözlerini söyledi ona. Anlık bir şekilde. Fiyun cetana te enişse bile ki kabul. Dedik az önce ona. Onun Peygamber'in hakkındaki sözlerini söyledikten sonra, eğer elinden gelirse, gücün geterirse, onun ricat sana istifadesine de böyle. Bu yap böyle böyle. Onu böyle bil. Ferda üyesden bu kişi hemen küfürleri gitti doğru üyesi gitti ama evet mı dişin otağından? Üyesi gitti böyle. Yok hale istafüllüye ne olur üyesi benim istifaret Allah versin bana yalvarda. Hale ent ahtil ahtil ent ahtil ahtil bir seferin salihin. Bak sen de iyi bir yoldan geliyorsun salih yoldan ya hacdan geliyorsun. Senin Duan daha mahvur dedi böyle. Sen istifa dedi böyle. O İsrail etti. Ne olur festafirli, ne olur yalvarıyor. Bence anaydı da gelisi böyle. Ne olur istifa denince <gülüyor> Kale ne kıyti Ömer? E ki, De, Ömer ne karşılaştır mı yoksa o da? Diyor biliyorum beni. Ömer karşılaştır mı? Kale ne Kaç böyle. Felsefeler o zaman onu isvarıttı onlarda. Yüce Allah'ın namusu, fentalika Allah ve Şii, bunun üzerine küfür aldu diye bunu şimdi üvestir. Vakamını mektündüller, buna büyücüm ziyaretlerken oradan karşı gitmişti kayboldu gitti oradan böyle şey. <gülüyor> Bunu böyle az görev say oldu kendisine böyle. Dilek sormuşlar. Ya Ümesh nasılsın? Şöyle demiş. Sabah sağ kalkıp da akşama sağ kaldığına bilmeyince halle olur demiş benim. Sabah sağ kalktı. Bu akşam ne işte bilmeyince olur böyle. Demişler ki, ya öylesin, sen uyumuşsun gecelere, Kaç yukarı namaz kılıyorsun? Demiş ki, bazen demiş, biriket tamamlayamıyorum böyle. Yani Fatiha'yı e bir dalıyor, Fatih'e i Şerife'ye. Ya sonra, sonra bir Fatiha e kına başlıyor, ayakta, kıyamda. Fatiha bitmeden e demiş, sabah vakte oluyor böyle. Fatiha-i e, Şerif bak böyle. Yüreğin kıraklıktan beri dalıyor, dalıyor beri ya her ayetine beri o eserine dalıyor beri Allah Rabbil alemin değil mi O Onlar bütün aleme şirk edenler beri. Maşer malik beri biri beri hele iyya ke nabire titiyor beri iyya ke nabir Allah-u Zulmler titiyor beridir sahter gibi beridir beri. Versin beri. Rabbinde kullar var <Gülüyor> ya? Bir sormuş şeyk kendisine Ya Ömer namaz abinin huşemi diye huşur huşu, namaz kılmayan birine. Nedir namazda huşu? Ye demiş bir Rızak. Görüyorsunuz saplarsa, akana çıksa namazda bunu fark olması gerekir demiş o talim. Yani bir şeye koştu mu? Bir şeye koşsa bize. Kaçarsa böylece 40 kere karşılız benemelle. Erine gelene bakacaktım da. Yani Artık fark. Bir de biraz vardır... ...herem bin hayyan diye. Bu da tabirinden. Bu da Allah aşıkı kendisine böyle. Bu da... ...üveyş adını duymuş. Çok beşte gezi böyle. İşte geze geze bir gün... ...bunu dişli kanında görüyor. Hafız böyle. Bir da bekliyor. Tabi az üveyş namazda duruyor. İki kat namaz kılıyor. Kimi kaç saat sürüyor... Yanına geldi. Evet, biliyorum sen benimle o şebbah yok. Sen Nevra'la berabersin. Bana vasiyete bunu dedi böyle. Onu şunu böyle. Yattığı zaman ölümü başına atla bilirdi Her ölebilirsin böyle. Ölünce ölümü karşıta bilirdi böyle. Ne oldu? Ölümü karşıla gör. Yattığı zaman başına atla ölümü bilmem. Başına yastır, koydu Ölümü baş altına böyle. Yani sabah kalkıyorsun böyle böyle. Uyandın, o oh deme gerek yok. Ölümü karşı bekliyoruz. Azlarcım bekliyor böyle. Nefsin bir günah işlemiştiği zamanlar ne kadar günah küçük olsa günah bakma. Kimi işler diyorsun, Ona baksana Allah işleyen. Yani bu işte küçük günah bu. Allah Allah'ın Allah istemem bir tavsiyonu Mevlamız'a böyle. <Gülüyor> Bu Bana bir tane de buyursun nasihat dedi. Başka bir tane daha belirledi. Veyahut durdu. Dedi ki ya herem, Bak dedi baban öldü. Adamın Resulü'nü öldü. Muhammed Resulü'nü öldü. Peygamber öldüler. Ebu Bekir öldü. Durdu. Ömer de öldü dedi. Ömer de öldü dedi böyle. Ah kardeş Ömer ah dedi ah. böyle. Ah şişe alın başında böyle. Her yani dedi ki ya Ömer, Ömer halife sağ yaşıyor. Samazda suikast oldu böyle. Vuruldu. Tabi hemen haber gelmiyor uzakta ülkede. Ancak kaç, 15-20 haber gelecek böyle. Dedi ki ya üves, Ömer yaşıyor. Halife o. ölmedi ona. Öldü, öldü dedi. Kardeşi Ömer de öldü dedi böyle. Ağlama başladı muhtemelen. <gülüyor> Mevlam birbirisi Kur'an'la gizledi muhtemelen dünyada. Öyle bir dilimiş. Rizalullah kendimle. Allah, adamı Allah kullar muhtemelen. Allah kullar muhtemelen. <gülüyor> Mahşere geri zamanda Hazreti Übersi Rabbim neyi kağıtacak? Çok neyi kağıtacak? Al-Übis'in şeklinde, insan şeklinde, maaşlara gelecek. Neye gelecek? Maaş hesabı var onun? Yok hesabı yok. Hiç şey yok yok. Hıstabı yok. Neye gelecek? Onun bir hakkı var. Şefaat. Şefaat. Ne kadar Rebia Mudar kuyunlarının kılanın sayısı kadar hakkı var şefaat. İki kabile Arabistan'da varmış. Bu Büyük kabile Bunların da koyunları çokmuş böyle. Koyun bu kabileler. Otlakları varmış. Rebiyan Buda'da iki kabile. Rebiyan Buda'da iki kabile. Bu iki kabilelerin koyunlarının e, kıllarını sayısınca koyun sayısı değil ama bak. Koyunlarının tübülerini kıllarını sayısınca ki bir koyunda kaç tane kıl var? O kadar bu arada şabalıklar ve maaşlarına gelecek. Tabi artık inşallah biz orada bizde de alırışan dışı Yani duayda Mevlamız'a iştahı muhtemelen. İşimizde yoksa muhtemelen. İşliğiniz uzak Yani gerçekten en zor mahşerde hesaba çekilmek dikenin Allah huzurunda korku böyle. Korku muhtemelen. Mevlamız soracak. konuya bunu böyle yaptın muhtemelen. Böyle. Ya. İşte orada inşallah çabaşırı <Gülüyor> böyle onun iştahı muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ne oldu mu teremler? Sıfırın savaşına katıldı burada. Sıfın, biliyorsunuz hastalıkların arasında olan savaşta. O zaman Hazreti Ali hak halifeydi. Hazımabalin hak halife değildi böyle. Hak bunundu. O zaman yine asilim vardı böyle. O durumdaydı. Has Uveys ne yaptı? tarafından o savaşa katıldı böyle. Savaşı katıldı. O savaşta bir de şehit oldu bile. Üstelik vardı. Duruşsam durdum de şehit oldu muhtemelen. Nasıl olalım mı? Hırkan oldu muhtemelen. Hazreti Uveys'in tabii elemediği için eşi yok, çoğuşu yok böyle. Karıştırdı. Şey Anabasına bir oldu böyle. Orası da kayırmıştı. Bir takım vardı böyle. Bu ev Eylül da evliye geldi böyle, böyle böyle. böyle o savaşlarda bir şey veriyor bu şekilde. Böyle gele gele bir aşiret vardı. Van'da aşiret vardı. Irisan aşireti, Irisan aşireti. E, küçük kabile, kabile kolu aşiret. İrisan diye. şimdi. Hacı Hazarim zamanında Arap Ulaktan Anadolu'ya kaçtılar. Angulo Anadolu diyor Araplar onun asrı Ulaktırın asrı demeler. Hazarim zamanında ondan kaçtılar Anadolu'ya evine geldiler iş. falan böyle, Van oraya geldiler bunlar. Burada bulunan İrstan aşirete aşiret başında adı Şükürullah Efendi Hazretleri böyle. Çok mübarek iş bu böylece. Kırka bunlara kalmış gele gele bunlar böyle kalmış bunlara. Bu hırkayı düşünün taşlandı. Ben İslamla gideyim Osmanlı padişahını teslim edeyim onu Osmanlı padişahını teslim edeyim onu dedi böyle. İslamla geldi ikinci Osman. Vadi genç olmalarına genç Osmanlı şehit olmaktır onu böyle, böyle. Şehit olmaktan böyle. Şer, işler, yeni şehirler yeni şehirler yani. Allah rahmet eylesin. Alınır kalınırsın inşallah. Çok bari bir padişarken, genç padişarken işkence yaptılar. Kendisi boğularak öldürdü. Boğularak öldürdü kendisi orada. Tabi ama bu İstanbul'da kaldı. Hazreti Abdülmecid padişardan o özel bir cami aktarı. Hırkaşı'nın vescidi. E, e. Fatih civarında böyle. Hırkaş-ı Şerif, -i Sultan Abdümecid o yaptırıyor böylece. Her sene Ramazan'da burada aşırı ziyaret emtirenler. Osmanlı döneminde aynı şey hırkaş Saati yapılan Topkapı Sarayı'nda aynısı burada yapılırdı böyle. Fazla yapıldı böyle. Yani Sadrazan, Şehiristan, Ülema gelirdi, Bazaşa gelirdi, o da yapılırdı. Yalnız Orada sandığı Şükrü Efendi'nin torunları aşağıda. Torunları bu Hangi torun varsa böyle. Hala bu devam ediyor. Hükümet-i Şerif'te orada cible-i yer sarı gibi biri durur. O imamın filan bir araba. Şükrü Efendi'nin torunları böyle. Açık kaçındı kuşak torunuyorsa her bir torunla torunlar kalıyor. Böyle. O aşağıda sandığı araba Padoşağı, işte vezirler, Sadat Zor'un bunlar. O cihaz ederlerdi o ederlerdi. Orada kural okurdu, orada böyle. Yani Cumhuriyeti döneminde kural okum oldu böyle. Kural yasaklandı böyle. Hatta cihaz yasaklandı. Kir temli kapıları açılmadı bunlar böylece. Sonra bir arada biraz, biraz oldu. 12 Eylül'de Evren'in derbesinde yine yasaklandı muhtemeler. Kural okumak yine yasaklandı böyle. Şiranda gelen İki tane hırkaş yeri şun taraflar. Hırkaş yere böyle Bir hırkayı saadetleniyor. O Kabe Zehra'ya verilen peygamber Verilen bu da hırka yere dönüyor. Peygamber'e giydiği sırtına giydi hırka. Araştır bir daha adı. Üveys verilen bunu peygamber giydi. Dersine kararını böyle giydim hızlarımlar. böyle. Kim veriyor. Kaç evliya. Tabi dağında giymedi bunlarla muhtemelen böyle. Arada yerlere de böyle. Mesela Cuma gecelerde klam verece. Genelde kutsu abdestiyle giydiler bunu, Kutsu abdestiyle böyle. Giyerler de banyoya. Temin abdesti Bunu giyip ikiye namaz kararlandı mıhtemelen. Hırfiyet verirse. Resulullah'ın gidiyordu hırkayla. Namaz kararlandı. Şimdi Günümüzde de bir meşref vardır. Veysi meşrebi diye. Veysi meşrebi deniyor. Veysi. Yani veysi kane gibi böyle ku nevlayı bulabilen böyle. Tabi onu makamın çıkamaz. O makamı. Fakat öyle bir meşref gene var. Yani bazen insan doğuştan nasıl insan bazen doğuruyor? Sürü doğal insanlara bazen doğuştan bazen Allah katında bir virgul duvarı mıdır? Nerece. Nasıl geliyorlara bu pek ahlak, derler. Bir insan gert olursa, şurada yürürse, ahlakı güzel değilse, bu bir şey yoktur. Ahlak böyle. Ahlak böyle. Ya kız olursa da, erkek olursa da sabun yakıp, şomu yakıp herde bir şey olur böylece. <gülüyor> bir gün bir genceğim beri Zamanı, kutbu açıyorum, zamanı kutbuna açık. Zamanı kutbuna. Bilmiyor tabii kim olduğunu. Ama gerekene adıyor. Ya Rabbim ben diyor bu zaman kutbunu bulmadan, onu görmeden diyor evime dönmeyeceğim ben. Al böyle bir ağızda çıkıyor böyle. Yarı ağaç, yarı tok, yolda yatıyor. Orada yatıyor, buraya yatıyor, yatıyor. Ülkesi geziyor böyle. Musa'a gidiyor. Mısırda o zamanın müşavhası buluyor, adı Zinl Mısır ya, Zinlün Mısır adında onu buluyor, ona gidiyor. İşte böyle diyor, berdi zaman kurbulak şöleni belleyecek. Onu diyor görmek için diyor, ismi Azam'ın bilmek bilmene İsmi değil, duasını bilmek gerek, ismi Azam ne gerekli? İsmi Azam'a. Ben bilmeden onu göremezdim böyle diyeyim falan. Çünkü öyle ki göreyim. Bana bu etki verilmez diyeyim falan. Ama diyor kutubu görürsen diyor o derse diyor onu sana bildirir diyor. gönlüne bildirir. Onu görsün böyle böyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki yani ben o zaman gideyim aramadım. Ne olarak gideyim diyor. Nelerde gösteriyor böyle orada. o zaman. O da demiş kutup. Bunu takip bakalım bu şekilde böyle. Ben sana bir hediye vereceğim diyor. Hediye vereceğim diyor. Ben ona götürürsün, o benim selamımı söylersin. Ama sakın yolu, onu açma bunu Madineler diyor. Açmamanı sakın diyor. Çözülmüş söz tamam. Bir vak tencere bir kapağı var, bir bez boşya sarmış. Onu ve vermiş bu şekilde. Hafif ama böyle. Günlerce gidiyor, bir kıyısından gideye gidiyor, bir ara. Akşam idare oturmuş, akşam da kılmış. Bakıyor tencere içerisinden bir tıslık böyle bir hareket bir şey oluyorsa işlemişsen gibi küçük bir şey belirce. Allah kaldır bakıyor tencere sanki boş böyle hafif çok hafif böyle ama kaldırınca içinde bir bir hareket eden bir, sanki bir canlı bir canlı içinde varlık var bu şekilde merak ediyor. Ona açma dedi. Sözü açmışlarına verdi ama... ...tutamışsızın ışınlıklarına bak. Alak yok ki böyle. Yok, sabır yok şimdi böyle. Sabır yok tabii. Alakalmanızı. Acaba ne bu derken... ...şey bakıyor... ...her taraf karanlık. Zivri karanlık. Gece olmuş. Basılmış gece. Ha zivri mı ısırıyor? Mısır'da. gidiyor ki? Aç zivri mi şey sürüyor. Sürekli kafayı aralıklıyor. Küçük bir sıçanmışım şimdi. Şey şey Küçük bir sıçanmışım. Sıçanmışım. Tabii sıçan atıyor. Çıkıyor. Evet. Tam yöntem bir ormanda bu karanata. Kapıyor. Bu bilmez mi böyle diyor. Gidiyor. Nil bittiği çıktığı bir yerde bir tepe varmış. Tepenin kıyısında bir küçük bir kale, kulübe. Ufak bir kulübe. Oraya bakıyor. İçeride bir oturuyor böyle. 15'e kutup. Gel bakalım, gel bakalım buraya gel. Gel bakalım buraya böyle, buna böyle. Gel bakalım buraya diyor. Yana gidiyor. İşte efendim işte ben kutbu arıyorum böyle. <gülüyor> kutbu arıyorsam da diyor İsm-i Azam'ı öğrenemişsem de geldi İsm-i Azam'ı diyor. Neden efendim diyor. Sen onu koruyamaz i̇sm Onu koruyamazsın diyor. İsm-i Azam herkese verilmez. Onu kim koruyabilirse ona verilir. Hem korur onu. E küçük bir sene koruyamadın ki onu koruyamazsın. Bu alem böyle muhteremler. Bir görünen bir alem var şöyle dış gölünde böyle. Çarşılar, pazarlar, evler, insanlar, uçaklar, arabalar, hareketli bir hal var böyle. Bir görünen bir alem var böyle. İşte buna bakarız böyle. Parklar, çiftler, ağaçlar, meyveler, bağlar, bahçeler, sahalar, kökler böyle, denizler, işte gemiler, oteller, bu nedeni unutmayın böyle. Bu alem Esas alemin, dünya alemini kaşır, kaşır. Kabu. Yani dış kabu, iş yanına kabu. Yerine kabu diyor. Asıl alem içinde böyle. Kim bunlarla Allah dostları ya? Allah dostları Allah Allah'a de yananlar mutanırlar. Alnını sece koyanlar böyle böyle. Böyle yana yana Allah'ı zikredenler. Allah de sahip çıkanlar en küçük karanlık şüpheden kaçınanlar ve kaçanlar bunlar? İşte aslan bu mudur? Nasıl? Bizim gördüğümüz alem hayat mı bu mu? Bu mu hayatın? Bu mu hayatın? Bu hayatı? bu. Hazretlerim bunu diye dedim bana. Sabah saat çıktın, ama akşam saat kavuşana bilemiyorsun. Her an ölümle karşı geliyor, her an bana, her an bana. Hayat denesi. Bir anda sönüyor. Yağmerten kalır sönüyor. Sönmemiş alarm var ya böyle. Hayat denen kalır sönüyor bir anda böyle. Uşakta, gemide, otobüste, yolda otururken kalp bize geçiyor insan böyle. Bize ne olur bunlar böylece? Bir alarm oluyor. Hayat demişler bir an bir nefes bir ne kadar bir, bir nefes hayat böyle böyle. Evet tükenildi insan ölüveri günden bere. Ama öbür tarafta işimiz var muhtemelen böyle. Hesap, hesap, hesap böyle. Hesap, hesap bu şekilde böyle. Elimizden geldiği kadar muhteremler, bak Peygamberimizin tavsiyesi istiğfar, istiğfar, tevbe, tevbe böyle. Çok tövbe derim Çok tövbe derim böyle. Günahları gözüne getirelim günahlarımıza böyle. Her insan kiye günahını bir ol. Bunları araştıralım böyle, karıştıralım bunları, kini kinize böyle araştıralım bunları, günahımız çıkaralım meydana. Mesela bir vakit namazı kasten kılmamışsak, sakın onu günah kısmına saymamak yap, onu günah mıdır Yani günah böyle, böyle. Yani namaz farz olduğu için bir vakit namazı böyle kasten kılmamak, ondan sonra kadi yapmamışsak, onu çok ağlayalım bir vakit namazı şey böyle. Muhtemelen. Onu Allah emediyor. Allah bize onu şeye yapmış ki. Yeni işler değil mi berabat evler? Çay demle, televizyon haber seyret, maçı seyret. Hayat bu mu Allah aşkına otel evler? git, sadağı git, cadağı git. Filan kardeşleri var, kızına var, evladın torununa, düğünler, sadslar, cadslar, yeni işler, günler yapmadan ahmet evler. Yani evlilerlerine o göze bakırsa bizlere. Yani çok zavallılar muhteremler. Çok zavallı muhteremler. Ayak bu değil muhteremler. Çok tevbe edelim muhteremler. Çok tevbe edelim. Tevbe, tevbe, tevbe edelim. Günahlar pişman olan böyle. Allah'a abd edelim inşallah. Kazanmasını kılalım. Oruşmasını kazanalım muhteremler. Fakat gönlü de bir de Mevla'ya bağlamak meselesi böyle. Gönül, gönül muhterem. Gönül böyle. Mesela bizler bile Gönle koşarken ne ararız? Samiyeti mi? Efendim şöyle bir atı tutuyor ama dedim bırak 발olaştım işte hele. Atı tutuyor beni. İşten gelmiyor hele. Başını biley. Anlaşıyoru beni hele. Ne istiyoruz? Samiyet. Samiyet. Allah Allah. Allah ister mi Deriz samet gönül otar. Gönül bilmedi, görürü beni. Allah ise görür o zaman. Yardan döndürecek. Bu işin her, her yerde Allah hatırlama böyle. Nasıl hatırlama? haramla karşılaşınca Allah hatırlayıp Allah beni görebiliyor haram kılır bunu. Mesela bir haram bakacak aklına gelecek ki Allah beni görebiliyor Allah haram kılır öğrenmeyeceğim. Vakit namaz kılacak Allah hatırlama bu Allah emri böyle. şimdi. Bir de tabi ibadetlerle Allah hatırlanıp zikirle, Kur'an'la böyle tevhidle, sarı şefirle tesbih atarlar Allah hatırlama böyle. Ama Allah hatırlara göre ama öyle var bunlar öyle böyle böyle. Allah teşbihi Allah Allah Allah Allah Allah Allah. On tane şeytin teşbihi. İşte bir tane şeytin böyle orada kaldı benim. Göz orada, kulak burada, her tarafı burada, burada buradayken Allah Allah Allah Allah, Allah. öyle var öyle. Allah Allah Allah Allah. Göre böyle böyle. Böyle. Görünün, böyle, böyle, böyle. Görünün, böyle böyle. Yani öyle insan bir Allah der. Alem duru, akâs duru, mutallal. Akâs durur Bir Allah tercih ederler. Akarsın denir şey. bir defa Allah Allah Allah Allah der. ama derse din din din din der. İnnî göl, innî cemâl derler. Elminde geliyor kadam oturanlar. Ve bu âlem, ve bu âlem, kabir âlemi, mahşer âlemi. Mahşer kabir âlemi denilece. Rabbhe göre işullah mesel inşallah. İla tere Fatiha.